Alhamdulillah Rabb al-alemin, vakalet al-mustakin, vla otbana illa al-zalimin. Össallat ve össalam ala Rasulüna Muhammed, wa ala alehi wa ashabhi wa azvadhi wa auladhi wa atba hajmeyn. Rabb nefteh benim ve benim kovumna bil hakkı anta al-fatihin. Ya mfetih al Ya Havvil halina ila ahsen hal. Allah meftah bil hayyir. <gülüyor> Vaktim bil hayyir. Çok değerli izleyenlerim, kıymetli dinleyenlerimiz ve programımıza her zaman için teşvik eden kıymetli hanım kardeşlerim, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sizlerle başlatmış olduğumuz Aile Mektebi programımız, en önemli ihtiyaç duyulan dünyada dünya konjonktüründe ve ülkemizde tüm anne babaları temelden ilgilendiren hatta devleti dahi devlet kurumlarını dahi zor duruma sokan bir konuyu paylaşıyorduk, Dillendiriyorduk. gündeme getiriyorduk. Çocuk konusu idi. Çocuklarımızın Ülkesine, milletine, annesine, babasına, çevresine, akraba katına verimli, faydalı olması için nasıl bir yaklaşım sağlayalım, nasıl metot uygulayalım konusunu değişik yönde masaya atırdık. Bir paylaşım atmosferi içerisinde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz dersimizde 0-6 yaş arası çocuklarımızda en müessir etkenin anne olduğunu anneyi desteklemede birinci derecede sorumlunda baba olduğunu söylemiştik. Anne fıtratının gereği olarak ev merkezli bir kişiliğe sahip olduğu müddetçe ve evinin içerisini, iç yapısını, ev içinde dönen 24 saatlik zaman akımını bir takım hatıralarla, etkin bilgilerle, belgelerle aile ortamına taşıdığı zaman çocuklarımız eve gelmeyi bir ihtiyaç olarak göreceklerini söylemiştim. Bir anne olarak evlerimizi kocalarımız için, beylerimiz için, çocuklarımız için, kızlarımız için bir cazibe merkezi, bir mıknatıs atmosferini sağlama noktasında Annenin yapabileceği, eşler arası ortaklaşa yapacak bazı hatıraları sizlere örnekler vermeye, ikna etmeye çalışıyordum. Bununla alakalı çocuklarımızın doğum günlerini, doğum yıl dönümlerini hayırla yad etmek, kalıcı günler ve zamanları onlara hatırlatmak, doğumundan gelmiş olduğu yaşa kadar geçen o minnacık ömür, içerisinde kendine vermiş olan bir takım yatırımları başkakıncı olarak değil hayırla yad etmek olarak dile getirmekle onları onurlandıracağımızı onlara değer verdiğimizi ispatlayacak tavırlar olduğunu söylemiştim. Yine çocuklarımızı hatıra olarak babasının elinden tutarak camiye götürmesini camideki imam efendile tanışmasını hatta imam kardeşimizin aracılığıyla babasının almış olduğu çocuğun yaşına uygun olan bir oyuncağı, bir hediye olarak İmam kardeşimiz tarafından verilmesini batıdan örneklerle bir Hristiyan insanın papaz aracılığıyla çocuğunu hediye verip çocuğunu kiliseye sevdirme noktasından bir takım örnekler vermişti. Bu örneklerle beraber çocuk eğitiminin cidden çok riskli, buna rağmen çok da ödül alacak, Allah tarafından mükafat verilecek bir konu olduğunu sizlere paylaşmıştım. Geçtiğimiz dersimizin o küçük çaplı özetini verdikten sonra şimdi sizlere müfessirlerimizin yani Kur'an ayetlerini açıklamada yetkili insanların dilinden, kaleminden bir bölüm okumak istiyorum. Okuyacağım bu bölüm bir mesaj niteliği taşımakta anne ve babaların Yüreklerine biraz su serpmekte. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz çocuk eğitim atmosferinin ne kadar zor, ne kadar riskli, buna rağmen yılmadan, dıkmadan, usanmadan çocuğuna karşı bir annelik sanatını ve anneliğini, babalık sanatını ve babalığını kullanmış olan fedakar eşlerin ahiret ödüllerinin de ne kadar layık olarak alacağını da ispatlayacak bir makale olarak Sizler okumaya çalışıyorum. Konu başlığı şu. Toplumun fert üzerindeki etkilerine yönelik bir örnek. Toplumun fert üzerindeki etkilerine yönelik bir mesaj sunmak istiyorum. İlgili mesajımız İsa suresinin 73 ve 74. ayetlerin ışığında verilmiş. İlgili ayetlerde buyuruluyor ki Ey Muhammed Seni Sana vahyettiklerimizden Ayırıp başka bir şeyi Bize karşı uydurma için uğraşırlar O zaman seni Dost edinirler Sana sebat vermemiş olsaydık Andolsun ki az da olsa Onlara meyledecektin Yani Peygamber Efendimiz'e Yüce Allah'ın Göndermiş olduğu bir hayat tarzı var bu hayat tarzını protesto yapan, kabule yanaşmayan bir toplum var. Bu toplum bir takım sözlerle, tavırlarla, vaatlerle geliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'e bize katıl, bizim hayat tarzımıza gel. Dercesine kendi hayat tarzını bırakıp kendi hayat tarzına dönmesini teklif olarak götürüyorlar. Olay bu yani. Bu çok ciddi olan olaya karşı eğer diyor sana sebat vermiş olsaydık, yemin olsun ki az da olsa onlara meylecektin. Bu ilgili ayette, isyankar bir toplumun baskısı karşısında, Resulullah'ın bile neredeyse dayanma ve direnme gücünü kaybedip, az da olsa onlara meyledecek bir ruh haline büründüreceği bildirilmektedir. Bir peygamber olduğu halde, Allah'la desteklenen, Allah'ın sürekli ayet göndermiş olduğu bir peygamber neredeyse bu toplumun baskısı karşısında onlara meyil edebilecek bir ruh yapısına dönmüş olduğunu Kur'an-ı Kerim beyan diyor. Bu noktada allah Teala'nın müdahalesi söz konusu edilmekte ve Resulullah'ın hak üzere sabit kaldığı açıklanmaktadır. Böylece isyankar bir toplumun baskısı hile ve desteleri etkisiz kalmış, Allah'ın himayesi sonucu Resulullah onların teklifine meyletmeye yanaşmamıştır. Günah işlemesine Allah tarafından mani olan peygamberler bile toplumun bu yoğun etkisinden kurtulamadığına göre sıradan insanlar ve hele hele her türlü etkiye açık olan çocuklarımız toplumun bu baskısını herkesten daha fazla daha kuvvetli hissederler. Şurasını her zaman Hattıda bulundurmak gerekir ki toplum insanı kötü yönde etkilediği gibi iyi yönden de etkileyebilir. Öyleyse sosyal baskılar, dostluk edinmek insanların gözünde statü kazanma, kazanmak öylesine dayanılmaz bir noktaya ulaşır ki kişi peygamber bile olsa isteklere istenlikle iş iç dünyasıyla temahül etmeye başlar. Çünkü insan iradesi buna dayanamaz bir duruma gelebilir. Bundan dolayı Allah'ın sevgili Resulü dahi toplumun bu baskıcı tavırına karşı gönlünde küçük çaplı bir meyletme söz konusu olmuş. Ama Yüce Allah eğer biz seni sağlam tutmasaydık gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin diyor Allahu Teala. Bu meyledecek insan da Sıradan bir insan değil Muhammed Aleyhisselam. Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi bir insanın toplumun bu cazibeli, tumturaklı baskı veya o götürmüş olduğumuz sosyal baskılar dostluk edilmek için verilen mücadeleye karşı iç dünyasında bir meyletme küçük çaplısı ortaya çıkarsa ya günümüzde? 2011 yılının ülkesinde, dünyasında bu çocuklarımıza çevre şartları hep bize katıl, bize gel, bizi ye, bizi iç, bizi kullan. Ne duruyorsun orada? dercesine böyle yüzlerce, binlerce teklife isteğe karşı güçde imkanda, ulaşım iletişimde aziz kalan bir anne, bir baba ve karşı tarafta yüz derecelik bir güç, kuvvet çocuğu bizden koparmakta. Örfimizi, aletimizi, ahlakımızı, edebiyatımızı, Türkçemizi, tarihimizi, geçmişimizi, mazimizi alıp yapmak isteyen korkunç bir kuvvet buna karşılık ...çok az ama saymı olan... ...anne babanın çocuğuna karşı yaptırım gücünün ...ortaya koyması. Durum bu kadar vahim. Bu kadar zor. Buna karşılık... ...verilecek mücadele bu kadar... ...onurlu, bu kadar... ...şerefli oluyor. Bundan dolayı... ...biz de diyoruz ki gelin... ...bu korkunç atmosferi... ...bildikten, öğrendikten sonra... ...şu evlerimizi bir gözden geçirelim. Evlerimizi... ...çocuklarımız için itici... ...mekan olmaktan... ...adres olmaktan kurtaralım... Ve çocuklarımız, kızlarımız ve beylerimiz elbette ki işi bittiği zaman okulundan, fabrikasından, iş yerinden, bürosundan, ofisinden iş biter bitermez hemen evine gelsin. Ama bu eve niçin gelsin? İşte o evde bir takım ihtiyaçtan gidermek istiyor. Evin kızı, evin oğlu, evin beyi bir takım doğal ihtiyaçlar var. Beynine ait ihtiyaçlar var, gönlüne ait ihtiyaçlar var. Bedenine ait olan bir ihtiyaç var Yani bir kahveye ihtiyaç duyan Bir çay içmeye ihtiyaç duyan bir insanın Mutlaka hanımından evinden Evin içerisindeki dönen çarptan sirkülasyondan mutlaka Mutlaka bir şey alması gerekir İşte bunlardan dolayı Sizlere bazı örnekler vermiştim Bu örneklerimin son bölümü camiyle virgül ayırmıştım Yani Çocuğunuzun ilk camiye götürülmesinin Hatıra olarak Yad edilmesini Getirmiş ve zamanım dolmuştu. Ve bugün bu saatte yarı kaldığım yerden devam edeceğim. Evlerimizin mıknatıs hale gelmesi, evlerimizin iç düzeninin canlanması, canlı olması, aksiyon hale gelmesi, mıknatıs olması, hey eş eşim buraya gel dercesine. Senin için hazırlamış olduğum bir cennet köşesi. Cennet köşesi, ey budur. Ya cennet köşesi? Veya cehennem köşesidir. Cehennem köşesine kim gider ki? Herkesin arzusu, isteği kanatlarınız gitmek, gitmek istediği yer neresidir? Cennettir. İşte bu evlerimizi de cennet misali bir atmosfere çevirmek annenin birinci derecedeki vazifesidir. Bu vazifesini ifa ederken de evin reisi olan baba, koca birinci derecede nedir? Sorumludur. Olayı yani her bir konuyu hak etmiş olduğu adrese koymakta büyük fayda vardır. Şimdi çocuğumuzu ilkokula başlatma heyecanımızı, tavrımızı, hazırlığımızı yani beslenme çantasından tutunuz. Bir annenin, bir babanın elini kaldırarak Allah'a yapmış olduğu duaya varıncıya kadar. Çocuğumuzun 13 yaşında geldiği zaman seni evladım ilkokul 1. sınıfa kayıt İtmek için gönderirken Veya ilk ders başını yaptırmak için Hatırlıyor musun Ne yapmıştık senin için Neler yapmamıştık ki Annen baban sen Üçümüz işte 2 nokta Satır başı diyerek Hatıramızı çocuklarımızla paylaşmak O çocuğumuzu Eve bağlayacak Çocuğa değer verilen bir önem olduğunu Anlatacak bir tavır ortaya koymak lazım İşte bunlar Birer canlı örneklerdir. Çocuğumuza ilk olarak bir muhtaca infakta bulundurma hatırası. Çocuğunuzu aldınız 6 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında. Yanına alıyorsunuz anne veya baba olarak. ilk defa çocuğunuz bir fakire, bir dilenciye, bir muhtaca infakta bulunacak. 50 kuruş verdiniz çocuğunuza. 1 lira verdiniz. Hadi yavrum geçerken... Şu elini açıp da Allah rızası için diyerek En uzatan fakire sen ver diyerek Çocuğunuza vereceğiniz Bir hayır infak parasındaki Onu vermesi Ona karşı o muhtacın O fakirin o garibin Basmakalık olsa dahi Dudaklarından çıkan o çocuğa Karşı yapmış olduğu dua Bu duayı duyan çocuğun iş dünyasındaki psikolojik dünyasındaki Dertleşme olan olayı Hiç yaşattınız mı? Veya siz bir cuma günleri geldiği zaman evladım okula gidiyorsun hadi güzelim olabilir. Ben sana günlük 2 lira harçlık veriyordum. Bugün 3 lira veriyorum. Çünkü geriye kalan 1 lirayla bir arkadaşına teneffüste ne yapacaksın? Kantinde çay içireceksin evladım. Ona bir geometliği paylaşmayı ortaya koyabilecek. 1 lira 1 lira kadar iki çay parası vermiş olduğum parayı çocuğunuz iki arkadaşına pay çay içirdiği zaman o çocukların teşekkürünü duyacak alacak. O çocuk bunlara besleniyor. Psikolojik dünyası cömertliğe ve vermeye alıştırılıyor daha doğrusu. İşte annenin babanın çocukları ev ortamına çekmek için ortaya koyduğu mücadeleleri. Aman ha, iki saatt sonra geri gel ha. Aman ha ben aratma, telefonun açık bırak yapacağım. Bunlardan ziyade eylem haline dönüştürebileceğimiz. Bir takım eylemler, hareketler, bu güzel işler çocuğu doğal olarak ha benim annem beni bekliyor, benim güzel bir evim var, benim yatak odam, benim terliklerim, benim özel için bana arzlamış onun havlum, benim için patiğim, annemin kış mevsiminde ayağıma örmüş olduğu, ayağımın efendim, mu, soğukluğu gidermek için ördüğü bir patik. Çocuğun bunlar dünyasıdır daha doğrusu. Bu çocuklarımızı biz küçük çaplı ama manası ve mesajı büyük olan noktalarla çok güzel hem bağrımıza basarız, hem evimize, hem yatak odasına, hem antremize, hem de onu evlerimize bir mıknatıs haline sokma imkanı aitiz. Ama bunların farkında olmayarak basma kalıp yaşayacağımız bir hayat tarzı çocuğumuzu evden soğutur. Onun için cazibe merkezi evin dışındaki bir takım ünlemli, Soru işaretli koymuş olduğunuz yüz kızartıcı adresler olur Unutmayın bunları Çocuğumuza bir anne baba olarak bir ödev İlk defa çocuğa ezan dinlettirme göreviniz Yavrum otur bakalım şöyle Beş dakikasın ezan okunacak Nedir bu ezan? Bu ezanları okuyan Bilal Habeşiler vardı o Bilal-i girerek O işkenceye amağız kalan güzel sahabinin Tüm işkenceye rağmen allah Ekber, allah Ekber demiş olması Sonra ezanı Muhammed'in Okunmasına Peygamber Efendimiz tarafından Onun görevlendirilmiş olması Ezan ne? Ezanın mesajını Ezanın etki gücünü Ezanın yetki durumunu Ezanın İslam'daki yerini Ümmetteki yerini Dünyadaki yerini onun anlayacağı bir şekilde okuduğundan sonra tam yarım bir dakika kaldı. 30 saniye kaldı. Biraz sonra beraberce müezzin ezan okuyacak. Biz de dinleyeceğiz. Tamam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Azze ve Celle dedim. Müezzinle eşlik yapıyorsunuz. Müezzinin sözlerine icabet ediyorsunuz. Çocuğun seni dinliyor. Hadi yarım sen de söyle. Hadi güzelim sen de söyle. İlk ezan. Çocuğunuza ilk ezanın aşkını, şevkini, otoritesini, fıkıh yönünü, sünnet yönünü, sosyal yönünü, içtimai yönünü, ulaşım yönünü, iletişim yönünü kendi çapınızda dillendiriyorsunuz. Çocuğun iş dünyasını bir, bir mimar gibi, bir mühendis gibi, inşaat mühendisi gibi neyi, nereden, nasıl kullanacağım diyerek bütün güzellikleri ahlaki boyut olarak, edebi boyut olarak, valife boyut olarak tek tek vermeye çalışıyorsunuz. Ama rastgele yaşayan insanlarda bunlar çok. Gündeme bile alınmaz. Ezan işte. Ezan okunuyor yavrumda geçiştim. Ezan. Bir belediyenin hoparlöründen çıkan ses ile minareden çıkan sesin farkını fark edemeyen bir aile çocuğuna ezanın şunu veremez. Ezan İslam'ın bir şiarıdır. Ama biz bıktık sanki ülkede usandık. Gittiğin zaman İsveç Norveç Danimarka'ya gittiğiniz zaman yüksek yere çıkıp da bir ateistin Allah yoktur, Allah yoktur diye bağırmasına karşılık eznine haset kamçılan kulaklar ve kalpler. İşte oradan bir ezan dinlemiş olsanız bir Danimarka'da işte acaba Mekke fethedilmiş olduğu, İstanbul fethi gibi içiniz böyle bir depreşecek. Bir fütühat Sanki bir ülke zulümden kurtarmış bir atmosferi yakalayacağız. Şimdi bağışık kazanmış ezan, organlarımız. Ezan. E, ha, ezan okunmuş. Ha, ekranda haber izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Ha bir şarkı, la teşbih, ha bir türkü, ha bir başka bir ses. Ezan sesi böyle mi olmalıydı? Ezan sesimizin yeri nerede? Konumu nerede? Satüsü nerede? O ezan duyulduğu zaman... Vaiz dahi vaazını bitiriyordu. Kur'an okuyan hemen Kur'an'ı kapatıyordu. Eline kaldırmış olduğu bir gözlüğünü veya kazmasını küreğine olduğu gibi hemen yerine koyan bir işçimiz, bir ziraatçımız ezanın sesine karşı tüm tarımsal araç ve gereçliklerini durduruyordu. Ne hale geldik ki biz bugün? Bir belgeselin veya da bir filmin arasındaki musiki ses kadar ezan artık bize etki yapmaya başladı ezan bizi etkilemiyor artık arkadaşlar. Bunlar çok acı sözler ama gerçek, ne yazık ki gerçektir. Önce ezana karşı anne ve baba olarak tavrımızı, gönül tavrımızı, beden tavrımızı, dinleme tavrımızı düzeltelim, ıslah edelim. Daha sonra bunu o minnacık yavrularımızın gönül dünyasına koymanın mücadelesinde Allah'ın desteğini işte o zaman alabiliriz. Allah'ın yardımını işte o zaman alabiliriz Allah'ın izni ve yardım olmadan Yaprak saygımı Ben çocuğumu ülkesine milletine Allah'ına peygamberine ahiretine Hazlamak için mücadele yapıyorum Allah'ın yardımı nerede pek? İlk ezan İlk ezanı çocuğunuza kazandırıyorsunuz Ve bu kazandırmış olduğunuz Fiili hatıra Ölünceye kadar çocuğunuzun Kulağından gönlüne girecek Her ezan duyduğu zaman 15 sene evvel ölmüş olan annesini ve babasının çocuk hayırlı yağı diyecektir. Benim annem. Ezan gelir gelmez. Hemen karıştırmış olduğu çorbayı dahi durdurur, kaşıyı çıkarırdı. Radyoyu keserdi. Televizyonu kısıtlardı. Bütün ses hayat dururdu bizim evde. Annem ve ben. Ve bir de ses vardı, ezan sesi. Bu atmosferi yaşamayan çocuklarınız... Yaşatmaya, yaşatma imkanı sağlanmayan çocuklarımıza ne kadar ezan okunursa okunsun sadece kulağından bir duyacaktır. Aziz Allah Celleşillahi diyece de, kapatacaktır olayı. Ezan bir, ciddi bir konudur. Yine çocuğumuzun ilk cuma ve bayram namazlarıyla tanıştırmak. Tarihlerle beraber günlüğe yazarcasına baba anne tarafından deftere kaydilmesi. İlk cuma, o muhteşem kalabalık, o muhteşem bereket, yüzlerce, binlerce insan gelmiş, minbere çıkan bir imam, kürsüden yapılan bir vaaz, o coşkulu rükular, coşkulu secdeler, o dualar, o yalvarışlar ve yedi yaşında, sekiz yaşındaki çocuğumuzun babasının yanında o muhteşem kalabalığın iç Dünyasına girecek kadar Minnazik gönlünü Frekans olarak içerisine vermiş Bunlar hayal mi geliyor bilmiyorum sizlere Bunlar hayal değil Biz hayalleştirdik Bunlar mutlak gerçekti Bunlar inkar edilmeyen bir gerçekti Cuma namazlarımızı Bayram namazlarımızı Akla getirdiğim zaman Hemen aklınıza Resulullah geliyordu Kadınlar Çocuklar hepsi Ey Allah'ın Resulü bizim Bayram namazına gidecek bir engelimiz var yani kadınlık halimizden kaynaklanan. Siz de gelin, siz de gelin diyordu Peygamber Efendimiz. Namaz kılmasanız dahi şu bayramın atmosferinden siz de istifade edin yani bir, bir peygamber bir bayramda evde canlı bir varlık görmek istemiyordu. Herkes gelsin musallaya diyordu Allah Resulü. Böyle bir cumaları ve bayram namazlarımızı çocuklarımıza bir bayram aşısı gibi Cuma namazı aşısı gibi aşı yapamadık. Basma kalem. Mekanik anlayış içerisinde Cuma'ya gidiyorduk. Kıldık ve çıktık. Çocuklarımızın çocuksu dünyasındaki alacağı psikolojik yatırım maalesef yapamadık. Yine çocuğumuza bir başka hatıra kurban. Kurban bayramı. Kurbanlık hayvan. Kurbanlık hayvan dediğin zaman Hazreti İsmail'i devre tutmak mümkün değilim elde bir bıçak çocuğunu boğazlamak isteyen bir baba boğazlanmak için de baba emredildiğini yap. Göreceksin ben sana karşı itaat eden bir evlat olduğumu burada da ispatlayacağım ey babacığım. Teala'nın bir baba ile bir çocuğun kurban edilme olayını Kur'an'a tablaştır anlatılır. Biz hemen aman ha çocuklarınızı hayvan keske uzaklaştırın deriz. O zaman uzaklaştırırken ülkeye bombalar gibi bitmiş olan, bombalar atılmış olan haberler var. Tabancalar var. Biblia'nı öldüren katiller var. Maktüller var. Filmlerde, haberlerde, Erganokon'da, şurada burada ne kadar olaylar varsa bu olaylar zincirinde 7 artı diyerek koyduğunuz filmler var. O filmlerde insan kasaplarını görüyorsunuz. İnsan insanı kesiyor. İnsan insanı öldürüyor. Bunlar çocuğa bir etki yapmıyor da müspet menfi yönde ama senin de bir defa kesilen bir kurbanlık kayfana aman çocuğu uzak tutun. Aman kan göstermeyin. Öbür adı öldürülen insan kanını gören çocukların olacak ekrandan. Onun için Allah'ın Kur'an'da anlatmış olduğu van har kurban kes demiş olduğu bu ayetin mesajını çocuğumuzun anlayacağı bir kıvama ve seviyesine kazandırarak Çocuğumuza kurbanı açlamak. 6 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında 8 yaşındaki yavrularımıza Kurbanlık hayvan nedir? Biz niye kurban keseriz? Kestirilen hayvanımızı niye dağıtırız? Niçin bu ameli gerçekleştiriyoruz? Bir babanın, bir annenin Çocuğuna kazandıracağı Bu kurban mesajımız Ne yazık ki medyanın Gazetenin, ekranların Bir takım kültürsülce kontrolsüz yapmış olduğu değerlendirme konuşmalarla aman çocuğu öcü gibi gösterip uzak tutun ama insan kasaplarına karşı serbest yapın. Öyle bir şey olamaz. Çocuğumuza ilk defa eve gelen misafirlere karşı nasıl bir karşılama sergileyeceğini uygulamalı olarak göstermek. Yani benim çocuğum, kızım, evladım zile basarak Evime gelen bir misafirimi nasıl karşılamalı Nasıl uğurlamaları uğurlaması gerekir Bir annenin bir babanın uygulama yaptırarak vereceği bir dünyadır bu Çünkü sizin evladınız ölünceye kadar binlerce kapı açıp misafir karşılayacak Binlerce misafiri tekrar kapı açacak uğurlayacak Bunun çocuğumuzu ilgilendiren bölümüyle Han Allah Resulü çocuklara Bir takım onların yaşına uygun görevler verirdi ya Abdest suyu Döktürmek gibi Büyüklerin ayakkabılarını çevirtmek gibi Bir takım onların Yeteceği vazifeleri örnek olarak Verdiği gibi biz Kız ve erkek evlatlarımıza Bir kapının Açıldığı zaman gelen misafire Nasıl karşılamada Beden dilimizi yüz hatlarımızı Nasıl koyacağız Bunu ver ki yarın telli duaklı göndermiş olduğun kızın da evlenmiş olduğu kocası geldiği zaman o doğal olarak natürel kimliğiyle kocasını kapıda karşılasın ve kocası sinir sistemini evin dışına bırakmış olduğu halde evine mülayim bir erkek olarak girsin. Bütün bunlar alt yapısı olan kızlar ve erkekler için geçerlidir. Biz bunlarla bir edep dünyasını kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar irfan mektebidir. Bunlar takva mektebidir. Bunlar ahlak mektebidir. Bunlar edep mektebidir. Edep mektebinden, takva mektebinden mahrum olarak büyütülmüş olan çocuklarımız batı patentli hayat tarzını filmlerden şuradan buradan görerek itici ...ve maddeye dayanan... ...ye kürküm ye dünyasını... ...baz alan insan haline geleceklerdir ki... ...büyük insanlar geldi... ...zengin insanlar geldi... ...hoş geldin safhalar getirdin... ...bir garip geldi... ...yüzü asık bir kimse... ...hadi Allah versin diyecek... ...işte bütün bunlar... üste konulu zaman... ...evlerimiz... ...işte Kur'an'ın Ahsaf Suresinde... ...bir medrese... ...bir üniversite... ...bir okur... ...bir laboratuvar... Bir mektep olarak ele alınmasının hikmeti burada yapmaktadır. Benim evim lablatuar gibi. Her türlü sosyal psikolojik olayların konuşulduğu, tartışıldığı ve çözüm getirmiş olduğu bir ev. Bu evlerimizin sadece gündemde tutulan koltukları, efelim tülleri, perdeleri değil. Evlerimizin manevi kimliği, ahlaki kimliği, kültür kimliği Sanat kimliği, musiki kimliği, bütün bunlar çocuklarımıza serbestçe ve cömertçe ortaya konulmadığı müddetçe çocuklarımızla ha mesafeli hayatımız devam edecektir. Bugün 10 metre ise bir ay sonra 15'e çıkacaktır, 20'ye çıkacaktır. İşte oğlum bir yerde, baba bir yerde, anne bir yerde, kız bir yerde bu mesafeli bir anne babanın arasını binlerce olaylar dolduracak Artık anne, oğul, baba, oğul arasında farklı dünyalar bulmuş olacağız. Netice bu. Tüm bu ve buna benzeyen konuları işte doğum yıl dönümlerinde gündeme getirmek, özel bir hatıra defteri gibi çocuklarımızı evlendirinceye kadar, evlendirdikten sonra hatta iki çocuk babası veya annesi oluncaya kadar sağ olduğu müddetçe annelik, babalık kimliğimizdeki Gönül dünyamızın pozitif enerjisini, sevabını, feyzini, bereketini nasıl çocuğumuzun kalbine iletmekte cömert davrandığımız gibi... ...gelin ev hayatımızdaki bu canlı hatıraları unutmayalım ve sürekli onları can tutmaya çalışalım. İşte böyle bir ortam annenin ev merkezli bir hanım olduğunu hazırlayan temel bir etkendir. Böyle ev ortamlarına babada gelir çocuklar da ihtiyaç duyuyor, duyar ve bu katılımlarını bu çerçeve içerisinde değerlendirir. Şimdi değerli kardeşlerim. Ev merkezli bir hanımefendinin sadece sloganik bir sözle değil, içi doldurulan, yüzlerce hatıra olabilecek, belge olacak olaylarla gündeme getirdim. Asıl konumuz neydi? Asıl konumuz çocuklarımıza ibadet kimliğini Kazandırmaktı Ama bu ibadet kimliğini Bir talimatla bir direktifle bir kuralla değil de Değişik versiyonlardan Değişik yöntemlerle Değişik ikna edici Bilgi ve bulgularla Çocuğumuzu önce gönül kucağımıza Ahlak kucağımıza Kültür kucağımıza bilgi kucağımıza alalım Sarmaş dolaş yapalım diğeri kolay Sadece olayı Bir fiziki olarak alayım yanaklarını öpeyim Değil Çocuğun Kültür kimliğinle sana ne kadar ihtiyacı var? Çocuğunun sana ahlak kimliğinle ne kadar ihtiyacı var? Çocuğunun sana edebiyatta, tarihte, geçmişte, gelecekte ne kadar ihtiyaç duyuyor? Sen 9 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuğuna cidden günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan bir anne misin? İhtiyaç duyulan bir baba mısın? Veya ablaysan, Küçük kız kardeşlerin seni abla olarak görmesi için sen küçük kardeşlerine ne kadar ihtiyaç duyulan bir ablasın. Bütün bunlar bu vermiş olan programlardaki örnek bilgilerle, uygulamaya müsait olan bilgilerle elde edilecek temel nimetlerdir. Ve şimdi asıl konumuz ki ibadetler içerisinde tüm ibadetleri sürükleyen, Lokomotif bir ibadetimiz vardı. Adı neydi? Namaz. İşte namaz. İşte bu namazımızda çocuğumuzu öyle bir buluşturalım, öyle bir karnıştıralım, ete kemiğe buluşturalım ki çocuğumuz artık evde olsak da olmasak da gözümüz arkada kalmasın. Sen alışveriş merkezindeyken 9 yaşındaki çocuğun Ezanı duyduğunda Senin olarak kazandırdığın Ezan dosyasını açarak Ezanı saygıl duyup Dinleyen ve sonra annem olmasa dahi Babam olmasa dahi Rabbim var Rabbim beni görüyor ya diyerek Seccadesini serip Sen alışveriş merkezinde Babası devlet dairesinde çalışan Bir ailenin çocuğunun 9 yaşındaki namaz kılan evladı Aslında o annenin o babanın bir iftihar tablosudur. İşte bunu kazandırmak istiyoruz. Bunu kazandırmak için de diğer konularda olduğu gibi namaz konusunda çocuğumuzu çok değişik versiyonlarda, değişik bölümlerde size yaklaştıracağım. Hani bir şey mercek altına aldığınız zaman küçük bir kılı, böyle bir büyük bir organ, ip gibi gösterdiği gibi ben çocuğunuzu büyüteş altına alacağım namaz kimliğiyle beraber. Senin gönül gözüne Baş gözüne iyice yaklaştıracağım Sen çocuğunu bir de gönülden bak Gözden bak bakayım Bu çocuklarımızı Niçin zamanla kurda kuşa yem ediyoruz Niçin bizden Cennete uçacak yavrularımız Başka istenmeyen yuvalara uçuyor Bunun muhasebesini Muhakemesini Kendi vicdanımıza vermek için Şimdi namaz ile alakalı Mesajıma Gönül kulağını başta olmak üzere tüm duyur organlarını toplayarak vermeni istirham ediyorum. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamber Efendimizin bir güzel hadis-i şerif vardır. Güzeller güzeli Allah Resulü buyuruyor ki, her anneden doğan çocuk tertemiz bir fıtratla dünyaya gelir. Daha sonra Annesi ve babası Bu çocuğu Ya Yahudi yapar Ya Hıristiyan yapar Veya Mecusi yapar Başka bir hadiste ise Veya müşrik yapar diyor Sana günümüzde Ateist yapardı Satanist yapardı Dünyacı yapardı Sekülerizme aday yapardı Dünya birleşmeye Kurban ederdi. ne dersen de ama bu çocukların bu hale gelmesine temel etken adres olarak peygamberimiz kimi göstermiş? Kimi? Sizleri, bizleri, anneler ve babalar birinci derecede çocuklarımızın bir nevi fikir katili, ruh katili olarak ele alınıyor. Üstelik de kıyamet kopuncaya kadar canlılığını koruyan bu hadis-i şerif, ne yapıyor? Yahudileşmek üzerine Hırslı anlaşmak üzerine Mecusileşmek üzerine Ve Müşrikleşmek üzerinde ısrarla duruluyor Bu benim çok dikkatimi çekti Hadis-i Şerif'i Anlaşılır bir kıvama Sokarak anlatmak için Kur'an-ı Kerim'e müracaat yaptım Bir benzetme Kolayı var Hiçbir zaman Müslüman'ın çocuğu ırk olarak bir Yahudi olmayacak. Irk olarak, nesep olarak Hristiyan olmayacak. Ama benzeme olarak müşrik gibi, Yahudi gibi, Hristiyan gibi. İşte buradan el alma çalıştım. Baktım bir Kur'an-ı Kerim. Mesela Muhammed Suresinin 12. ayetinde Cenab-ı Allah bir benzetmek yapıyor. Diyor ki Allah katından Gönderilen gerçekleri örtbas yapan inkarcılar hayvanların yediği gibi yer diyor. Allah burada oburlu olan bir insanın yeme noktasını inkarcı olan bir insanın beslenmesiyle kıyaslattırıyor. Yani yüzleşin diyor. Kendi yemek yemenle Allah katından gelen gerçekleri inkar eden zihniyetin Yemek yemene benzemesin diyor Allah-u Teala. Bak bir benzetmek vardır. Veyahut Aral suresinin 179. ayetinde Allah katından gelen gerçekleri ayetleri Kur'an-ı Kerim'i saf dışı yapmış olan kimseleri Allah benzetiyor. Ne diyor? Onlar hayvanlar gibidir diyor. Ama onlar hayvan değil. Görünürde hayvan değil. Yani bir koyun değil, bir inek değil, bir keçi değil, bir köpek değil, bir aslan değil, kaplan değil. Ama hayvana benzetiyor Cenab-ı Allah. Sebep ne? Çünkü Allah'tan gelen mutlak gerçekleri ihtiyaç duymadan kenara ettiler Kabul etmediler. Çağın dışında görmek istediler. Bu tavırdaki olan insanları Cenab-ı Allah kime melez etmiş? Kime? Hayvana benzetiyor. Veyahut Bakara Suresi'nin 74. ayetine bakıyorsunuz. Allah'ı gönülden hatırlamayan, zikretmeyen insanların kalplerini Taşa benzetiyor Cenab-ı Allah, taş gibi diyor. Vahiy kalp ev aşet tuqas ve taştan daha katı kalpler var. Demek ki benzetme söz konusu. Bak kalplerimiz çıktığı zaman formundan taşa benzetiliyor. Yemek yeşimiz ilahi ölçülerin dışına kaydığı zaman Allah hayvanlara benzetiyor. Yaşayış tarzımızdan tuttunuz yemeğimize varıncaya kadar bir bakıyorsun ki bir benzetme söz konusu. İşte çocuklarımız da Cenab-ı Allah peygamber hadisinde eğer siz çocuklarla ilgilenmezseniz Yahudi gibi olur. Hristiyan gibi olur. Müşrik gibi olur. Ateist gibi olur. Şu gibi olur diyor. Bu işte bu benzetmenin arka bahçesini sizlere inşallah takdim edeceğim. Ama zamanım geldi. Vaktim geldi inşallah önümüzdeki derste bu çok önemli konuyu bakalım bir namaz kılan anne, namaz kılan bir baba çocuğuna karşı nasıl bir işlem yapıyor ki kendi surbinden Müslüman dinini kabul edecek kapasiteden dünya gelen yavrumuz niçin zamanla Yahudi gibi Hristiyan gibi veya Müşrik gibi bir hayat tarzını benimsemiş olsun bunun arka bahçesine hep beraber inmeye çalışacağız sebep bir doktor Hastasını muayene yapar, teşhis kor, ilaç yazar, reçeteyi kullandırır ve inşallah hasta hastalıktan kurtarır. Biz de çocuğumuzun muhtemel bu arızasını engellemek için size bir takım ipuçları vereceğiz. Bir reçete gibi, ilaç gibi kullanacaksınız ve çocuğumuzun hırsı anlaşmasına, yahudileşmesine, dünye birleşmesine katiyen fırsat tanımayacağız. Ama bunları fiziki gücümüzle değil eğitimle yapmaya çalışacağız. Bu duyguları hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Önümüzdeki dersimizde buluşmak üzere cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar, muhabbetler sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum.